Yücelenmesi gerekir. Ananın, bunun eti gibi Ondan sonra, genel bir kaygı gerekir. Ama benim gibi, yani, bu, mesela, e, bu kadar yakın, hızlısıymışım. Yani, yani, geliyor İngilizlerden. Zaten İngilizler, bu hızlısıta, yani, işi biliyorlar. Ne kadar tek birisi, ne kadar insanın, senin başına, neler ekleyecek, insandan nasıl, katılamaz. <gülüyor> yani, Neyse, ne diyoruz? Ne diyoruz? aslında, öpeye çıkarttılar ama. da biliyorsunuz, yani bütün müşterilerin bir mence, mütehavet mümkün, seçimler neticesinde. Daha çıktı daha. Ya, yani, yani var. Öyle, var. Yani bunlar müşteriler Bunların dağınlığına sahip olan kişiye sen kariz ama kariz fikirlere sahip Şimdi bu şekilde onu bir kez soruyoruz. Evo karitaküresiyle geliyor e, diyor ki o daha açık olan, kadınlara katılmıyor. Karınlar, bak karınlar çocuklarıyla birlikte, katılmayanlarınla müddet, müddet Diyanet hatırlamaları gerektirir. Şehirde Tanrıca da açın. Müntek oldu. Dolayısıyla öldürülmelerini helal oldu. Neden oldu? Tekrar son. Ee, o bakımdan yani insanlar akrabalarına rahi oldu. Ee, yani sen daha çıktın artık güldün başka bir şey oluyor. Ve bu aslında gelen a Şey. bir şey var. yok, akraferi yok, akraferi yok. Oraya kalıp süreden de insanlar gibi. O gibi yani, şu anki ülkenin yani bizim öğrenmiş olduğumuzu negropu mu yapmak? Yani bu düşünce gibi. Insan, arkadaşlar, yani, biz bundan mesul değiliz. Bizim böyle bir mesul değiliz. allah böyle bir görevlerimizle kelektir de. mi? Yani, bu, yani Allah bizi bu şekilde ötebilmek kalıda söktüğünde, ama geleneşlik, geleneşlik, geleneşlik, geleneşlik, bilgiler, ıspaklayacak mesajlar i̇şte, var mı? Yoksa tamamen bu şehrin şükürünü yani, ifade ettiğini düşünüyorum. Yani, düşünüyorum. Bu düşünce bu adam e, havası olarak, yani, tamamen bu şey şekilde atışı olarak, duygusal olarak, duygusallıktan başka biliriz diye bir için Türk şartlarızı ne yapalım onu <gülüyor> <gülüyor> Bu yeşenler nasıl Arkadaşlar, <gülüyor> yani Müslümanlar öldürmek istedik mi? Müslümanlar öldürüyoruz şimdi. Şimdi Müslümanlar öldürüyor Müslümanların başladığında bir beraber geliyor. Bir boşluğunda söylüyor. Biz de cihaz yaptığımızı söylüyoruz. Bun neresi ki? Bu Müslümanlar yeni meni dinliyorlar. Öyle bunlar üzerinde ise gerek yok ya. Yani Baktır. Müslümanlar izin verilip Ondan sonra biz Müslümanları öldürüyoruz. Hayır, Hala onları pek açıp cihaz yaptığımızı söylüyorlar. Biz takılabilir miyiz? Biz Müslüman öldürüyoruz. Bunun için de cihaz. <gülüyor> yani biz Hayır biz getirme ediyoruz yaçıklar yapıyoruz tabakları. Tabakları çatımlara veriyoruz. Getirme işi. Biz çatımların tabaklarımızı eve getirmelerinde neyiz aracıyız. Onlar bu fırsatı biz veriyoruz. Şey bunlar sebep olan, bunlar varsa olan sanki bizizler. Ne yapıyoruz? Karı kadar, karı merhale merhale değil mi burada? Yani konu açılmışlar. Bunun olduğu topluluğu tam acı, bunun hiç olduğu topluluğu düzelttikten sonra diğer ülkelerde diyeceğim. <gülüyor> yani şimdi bu konu e, detayla, veya bu konunun altına bir çekme bağrına söylüyorum. bulmuş olduğumuz toplulukların içerisinde bir zihatsendrimi yaşadıktan sonra diğer ülkelere cevaplandırırken konuşuyoruz, Fakat olduğumuz toplulukların içerisinde göstermemiz bir var mıdır yok mudur? İkincisi bunu düşünmek e, gerekiyor. Ben şunu fazla bir şey söyleyeyim. Evet. Evet. Evet. O yüzden daha önce de söyledim, cihat benim, senin ilan edeceğin e, bir olay nesli. Biz geliyoruz, şurasını bu cihat oluyor. Böyle bir cihat şekli yok. Cihat, böyle harekette bulunuyor, bunun ismini cihattir. Sen harekette bulunuyorsun, topluna bilmiyorum nasıl bakıyorsun topluna. Öbür tarafta senin karın da, çocuğun da, annen de, baban da, hepsini o sana göre işte zahir bugün sınavı, işte, bağlıyor, patlatıyor, bağırıyor, pat patıyor, öbür tarafta Çabuk çocuğun hepsi bu faturada. İstihar açtığında geliyor. Uzunların gözünün halkının etrafına gulaşıyor. Anlayabilir Bu yani karnasadan başka bir şey değil. Bu karnasadan başka bir şey <gülüyor> <gülüyor> Anlar en büyük var. tok tok var vatan var şey var var, var bu var tabi yani, kudüs olsun fark etmez benim dini bir yere daha güzel bir şey var yerine ama hamdrolle ev ev şey Partisi sahip artısı, bunun kaç tane kaç tane romantik okuldu kaç tane üniversite okuldu Avrupa'da. Bir de ağızlığına sonra her türlü belaya musibetle, musibetle döşerdiler Müslümanlar. Peki Avrupa'da, var. Avrupa'da bir ne baskılar, ne sınırlandırmalar, ne versaklar var. ben de olabilmesi için getirdiği böyle siyasi bir malzeme. Yani, Malum bu her yandan. I'm not okay. normal istirgaranın sabahı ve bundan sonraki bütün günlerde kendimi hissediyorum. İsmail'i ötediği şey seviyorum. Doğrusu ben bu tarzda ne var daha çok. <gülüyor> şey. çok <gülüyor> Hı. O zaman şimdi eee Doğru kendi sedefilerden. O akşam şeyler söylüyorlar. Ve bu adamlar sevgili bilimdir. Şimdi diyor ki Allah sanmalıdır diyor. Ellerinin göğsünün üzerinde doluyor. İşte eğitim sıfatlarda sevgili diyor. Umumiyetlere gidiyor. Bazı ağzına Aşağı yukarı bizim gibi düşünürler. Sen böyle temiz parkotmana yarayacaksın be. Doluncu olduğu için ben buna geliyorum. Parkotmana sen Aykırı bir şey söylüyorsun. İşte diyorsun ki, buradan üstüne İşte bu alimler biraz farklı oluyor. Bizim tuttuğumuz alimlere biraz evet. farklı oluyor. İşte bizim alimlerimize bazen birisi oturuyorlar. Sultan. Sultan, saray evrenleri falan. Bunun gibi şöyle. Evet, ağam ağamları seçiyorlar falan. Evet, köyleri, oturuyorlar. Bunun gibi sorunlar var. Ondan sonra işte ...sabiliyorsunuz... ...biz şimdi Sami böyle... ...şey olmaz böyle... İşte böyle... ...şey ...işte... ...havuk şerbı öyle... ...aranlarda... Bunlar diyor, çantıyordur diyoruz. Şimdi çantıdan e, numarçada gidiyorlar, ilmelerinde. Yardım ediyordur, işte Şöyle oradan, böyle oradan. Ve biz, Hişanlı Amunaya, şey yapıyoruz. Siz de onu anlamamışsınız. Danayı <gülüyor> kavramamışsınız. <gülüyor> Eşi i̇şte, vuranamışsınız, anlamamışsınız. Biliyorsunuz ki bizim bir, e, gayretimizin bir anları var yani e, Tiberinden imanları var diyor. İşte, bir de onlara işte biliyorsunuz ki onları tuttuğu şeyle, sizin temin anlattığınız gibi emin edilmenin, günlüğünün adı değil de siz daha iyi nasıl şey. yani biz bu haber, yani bu işi nasıl koruyacağız, yani? nasıl yapacağız? ben bunları sağ çalışamayız. Yani arkadaşlar. ben böyle şey yok, de yok. Ama ben böyle ben, de, ben de. Tamam. nasıl Ben tamam. Bu akrideye itisar etmek, o üniversite olmak, takip etmek yalnız namazla ilgili konularda değil. Evet. Yalnız işte gibi, sakalda değil. Hayatın tümüne yayılması gereken bir mördü. Mesela'ya o türlü bu gün Halit ülkelerindeki sebebi. Öyle görmesin. Bak, Halit ülkelerindeki de sebebi. Ha, bu sebeplerin şu anda üstü Hakikaten olarak takip ettikleri metod, bu sebeplerin değil mi? Serefiler hiçbir zaman e, tahtelerin siyasi ile işgali doğrudur. E, Serefiler e, siyasete karşı dururlar. Yani asrî siyaset karşı duruyorlar. Kur'an-ı Kerim siyasete Kur karşı değildir. E, Serefiler tahtı bilmesi gerekiyor. Yani yöntemsel mevzular da var vasıf yerelken noktada semetrik noktada oldu. Eee buna ilişkin de bırakıp böyle sırtına kırbaç malımı da alsam, karşı çıkmam gayet. Biz ee, bunları söyleyelim, onlar da bize diyor ki, işte onların zırmanın mulaşıta geliyorlar. Kırmaktan sonra, karşılıklı olarak gidiyorum. Yani, hadisi bu, ha? ben baynasını söylüyorum. Ee, sırtına vursa, Zalimi yapsa da, diğer taraftan bulunabildik de kafir de olsa, bu kuruluş etmelerin sebebi Onlara karşı mücadeleye, onlara karşı direnlere, silahlı hareketlerle bulunmaya, yani kuruluş diyoruz biz bu hareketleriyle çıkmak, karşı çıkmak, karşı çıkmayı ne yapmaz? Bir bu karşı çıkmada ne edeceğiz? Bizim otuz senden değil. O, ne oldu? Müslümanların gençleri hapishanede var Bu sebeple turusta ceza sen, anam da siyasetçi, da koyunmuşum hasta dedi ne? Ben bir şey, bunu da ben, an sen biterler, ben Başkasının fikrin alamazsın, da alamaz. Afetinden sonra. Yani e, bu şekilde tüm Müslümanlar, fransız, avusturyalı hareketler neticesi cezalandırıldı. Ve bu yılın 10 Eylül neticesi olan 19. ağustos neticesinde yaklaşık biz yaralı oldu. bu Özellikle İslam ülkelerinden, İslam'a karşı, yurt içlerinde aldıkları, Amerika'nın başkentinde aldıkları paraları bir bakalım. Bakalım ne kadar bitmiş şeyler. Ha, ashabı doktor. Yani Müslüman çocuk kendine kendi kendine öldürüyor. Karşıdaki adam okuyor, öldürüyor. Ama. mesleğin bu kanal. Efendim o klasik söylüyoruz. Klasik sonda alfa boş diyoruz. Diyoruz. Diğer taraftan efendim mesela bütün hal içerisinde böyle yağ yani bir şey bunu düşüneyim ona gibi sorulur. İnsanın neresinden kaybediyor? Kaybeden öyle şey. bir dakika, bizim şey, Çünkü çocuk kendini öldürmüyor. Karşı tarafı. O da mukadir. Yüzücüsü Allah, İslam'a değil, Allah'ın dinini kaybediyor. Benim oluyor? yaşında. Bir tane koskacı ülke yaptı. Koskacı ülke. O da evlâbı biliyorsunuz. Afganistan'da biliyorsunuz. O, onun içindeki ülkelerde. Alimler atılır, hmm. bu taraklara katılır da kitapların hmm. açık. Bu kitapların açık. da şunu göreceksiniz. diyorlar, alimler, eşkadaşlar, <gülüyor> işte bir öğretmen, kütübe alın konuları. İçerhalen ağrı. İstediğine dizilmek. En en azından, kalbim, en azından. <gülüyor> Duyuz en azından Şimdi elinle muhtemir olduğunda değiştirmek Ama hani bu değiştirme neticesi bunun getirdiği zelal daha büyük. O zaman bu mücadele Daha küçük sana nasıl yapalım? Ne diyelim? Çıklak bir kadın nasıl geldi. Restoran. geliyorlar. Keşke e, o adamın evine göstermeliydi. Bütün Müslümanlara rahatsız Alıyorlar, takt ediyorlar. biliyorlar. yerini, bir ay daha Biz asla hak e, şey yapmadık. Sonra tekrar daha pis. Daha pis. Şimdi zaten e, bu tür değiştirmelerde biz şey devletin halde bu dördü içerisine konulara müdahil olamıyor. Yani adam zina yaptım. Bu yolları mı? Cami yemeği olamıyorsun. Kadı <gülüyor> dahi var. varamıyor. Kadı hüküm veriyor. Cemaat olarak bir yolları mııyorsun? Cemaat olarak bir yolları mııyorsun? mı? Cami cemaat, cemaat var. Ya var, Korkutlar. Yapійle bir olacak ne bir Ne böyle? Tavyaτοen bir faplettim yan contextsen aralık var. Sinirleri bazen kendinizde bir aver. Harika. Bir ez он Bu O zaman sana sanırmıyor diyorsun, yani alakarın adam işte dön yapmış, ihtiraların, ihtiraların. İnsan <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ki, sıra sıra olduğu bir ödülüyor, zaman sapayı sen giyiyorsun. şimdi sana tamam. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama biz bunu sertlere bırakın, sert seyahatlara ben zemaltına bırakmıyorum, bırakma zorundayım. Buna sonra zemaltı ve zemaltının kandısını hepsini tüm tüm bir ortamda yaşıyoruz. Oyuncu Adam onların üzerinde... Arkadaşlar bakın, böyleyse tebrik edilir, anlatılır. Eğer bunun zarar dokunulacaksa kesinlikle. Zarar dokunulacak... Ne yapar mı? Yok, bu da olur mu? Neyse, şimdi... Sen işini Bu seferci ben Şimdi adamları benle etmiyoruz hepsini. Benle Yani hepsini. Yani benle yani dönüyorsa ayrı Yani bu kardeşim bunu yapılanlar panolojiliktir veya panolojiliktir. Tabii, bunun söylenmesi gerekiyor. Bak, biz evet. e, bu seferin müşke söylemiyoruz arkadaşlar. Bu seferin müşkesinden görürsün. Bu <gülüyor> seferin müşkesinden görürsün. <gülüyor> bu yaptığın günahdır diyoruz. Senin yaptığın işi şey kıpkırıyoruz, senin yaptığın hafif şey ediyoruz, şey bunu söylüyoruz. Ama kişi hakkında, muayene hakkında, belirli bir insan hakkında, baktığınız bir şey sende değil. Ona sıktır. Ali sen, senin mi yaptın? Bu iş harici bir Bu fikir harici bir iş. Çektiğin de, tahsil edilmesi, bilinmesi, insanlara bildirilmesi gerekiyor. Fakat insanlar buna kapılmaz. Ama insanlar harici bir ne olduğunu biliyorlar. Bildiğimden biliyor. Bu değil mi? Hayır, bu da herhalde. Bu da bu da herhalde. Mesela geldikler gibi medya ayarlarına geliyor. Bizim masaların bir magasını var. O zaman o kişisel bu, bu magasların mahallelerini evet, ötebiliriz. Onları mahallede zaten bütün işleniyor. Hangi magasın? Zatırabilme artık. Ötükoğu böyle, magasını kazanabiliriz. Ama ötürü de bir şart. Ötürü de bir şart. de bir şart. Ötürü de bir şart. Ötürü de bir Şimdi aslında hani çok aşırı, da, aşırı, aşırı e, konuşmuyor. Yoldan geçen adamları bunu ekstırabilmiyorlar. Bu kadar gördüklerden adaletsizlik olacaktır, bizim açısından. Yani işte ne bileyim? Bir, İttal'in terörüldür. Bir şey dediniz mi? İttal'in ekledirmesine bazı engelleri vardır. İşte su kırıldı, terörüldür. Ayrıca anlattınız ya, yani işte, dönüncük, işte, bir anla işte evre olunca ki, bazı ağırsızlığınız hareketlerindir falan. İşte bunlar konuşulur. İşte diyorsun ya, bu patlatmalar, kanal, Devletmeden, patlatmadan, ya Müslüman ne yani bu hariciliktir diyorsun. İşte o kadar buradan korkuyorsun. Hmm. Ödüyor ama, yani o bir şevlik var. Karışıklık var, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi, sonuçta anlına bozukluyoruz. Düşünün kurbalarını yardım, sana bir şıkkır diyoruz. Yani bunlar yardımcı mu? Yani bir nokta var. Kadınlarla bir yani, şıkkırı oluşturuyoruz. öyle bir şıkkırı oluşturuyoruz. Evet, ben bir saka bir şirkliye ulaştıydım, bir saka. Kamerlerin şirkinde ulaştı, sizin şirkinizde ulaştı. Merkezim bir şey yoldan ayrılıkla. Yani mer davetin merkezi kaydı, anlatabiliyor muyum? Şimdi, yani böyle oldum ya da bu sefer, yani ay canlı 60 lira olduğum Yani böyle bir hükme 60 oldu yani, ama mecbur çünkü, yani bu çıkması lazım. Belki evde lazım, yoksa öyle... Ben de gidecektim. O zaman Seyit Kutu'nun hakikaten olması lazım. zaten bir şey Seyit Kutu Kutu, işte başlarından bir, tan bir tanesidir. Işte Yaklaşık başları falan değil de, işte isim bir tanesindir. Gerçi yani bizim arkadaşlarlarla böyle birisi değil, bizim de arkadaşlarlarla böyle birisi Ama ben anlayışlı karısı aslında onlarda. İşte isim sıfatta bozuk olsun, Bilsin, onlar olsun. Zeynep, da, işte söylesin, bir tanesindir. Şey birisi onlarda sana maskum ver. Dedim ki Seyit Kutu dedi, isim böyle bir şeyden verir şey değil miymiş,df koyu, hil yok. Ama ihtiyaç suret swear y 돌 Yok i̇şte söyledim. Söyledim. <Gülüyor> de <Gülüyor> ya. Ya işte bu. Yok bu. Sevin club依 SWE abajo var mı değil. Bu tan crawlettin en büyük 편. <Gülüyor> yani Allah sahibi dediğim gibi Allah'tan en büyük örneği yani, şimdi bunlar müthişlik, tatil edilen belirli bir metotların en çok evet. ee, e, müthahat tamamen kanaası. ondan sonra Kur'an dosyundan alınmış, kaidenin üzerine bina edilmiş. O, yine bu insanların, bütün insanların arasında, insanlar arasında parçalanmaya, dönünmeye en yakın olduklarını görüyorlar. Bunlar çok çoğuk şirktir, parçalelerde, kendilerine parçalara ayırırlar. ...birbirini dikkat ederek bilgilerinden tedavi ederek... ...şutaklaşırız. Onların sınavı yani en büyük bir özellik. O yüzden... E, ...hükümetle... sonra güzel sürdüm. Gayet oldukuz. Fakat... E, ...seneciler olarak... ...bizlerin yapması gereken çok iş var. E, i̇nsanların bütün saklantılara... en büyük özelliklerden bir tanesi... ...herhalde kurma hakkında... <gülüyor> ee, işte <gülüyor> e, baba <biz> de, <gülüyor> e, yani, işte, yani, <gülüyor> <dönemleri> ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba bu dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne dedi baba ne tabağı yapıp bir değerlendirme üzerinden bir tabelede 4 4 4 eee o eee onları eee tekrar bir şey alıyor. Bunları tekrar tekrar devam ediyor. Eee ilgili çok mukaddemem yani kabulü diyeceğiz. Bu süreç bu katkıdan birleş. O bir, bir direkt arkadaşlarla bir tutup tanrılaştı. Bu dün süsü yani aslında. Bizim için bir konusu zaman ne zazı mı yapıyorduk? Diyar partilerin siyafet verilmeyiz.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 Bu cemaati teşhis etmeden önce böyle cemaat oluşma var mıydı? cemaat evet. diye. Evet. Peki nereden kuttu cemaat? Cemaat, cemaat, cemaat? Bu cemaat, cemaat-ı ana cemaat. Bu cemaatler neydi? Ana Cemaat. Evet. Ana, cemaat ana cemaat. Masum'un böyle ve böyle bir isimledik. Isimledi. Onların ana cemaatı, cemaat, yani cemaat um ana Cemaat. -i. gövdeyi görmedi. O cemaatte, bir de insan gibi olur. Ben ondan cemaatine katmaz Onlar yani cemaatim, yani cemaatim yani. ölüyorlar. Onlara evet, biz de, böyle yani, böyle bu Ama bizlerim, onların parçası olduğu bildiği, haklı olarak bildiği bu cemaatin, önümüzde. Ucan ne o söyledi? Selamlar mı onlar? Selamlar sen bununla dedi ki. Ben izi rahatça göstereyim da genel olarak çalışacak. Bu da Bu da telefonunuz mu? Bir o yani ben sekilimi devam Yani ben durum boğdığım nebiler. Anladın mı? Sanırım bu Köşe köşe yani. kanka, çok kötü, çok çok kötü. şuna okuyoruz. Ya, yani, yani mesela mesela, yani. şu, bizim şey şey var mı yani? Bizim yardımcı olur mu? şu, şu, şu bakken, bakken. Yani Biz İslam'a davet etmedik, biz cemaate davet etmedik. Ama tabii ki davet etmedik, hafızlığı diye bizim gezipçilerden. İslam'a razıdır. Krem resimleri teklif ediyoruz ama isimleri sağlayamıyoruz. Sedefi'ye gelince sedef bu isim e, daha eski denetlandırır, isim. <gülüyor> Dönücü ve parçalığı gibi bir isim Onlar kendi görevini o şekilde isimlendirmelerini bıraksınlar, birileri isimlendirmeden hazır. Peki ben Müslümanım Peki hangi kayıtkat? Hangi genel? Hangi ciddi? Ya, diyorsun. ne, ha, yani, öyle, öyle bir diyorsunuz. Ne mı? Şunu da alırsın. O nesundan da diyorum. Ben sebefeyimden, da alırsınlar. Bırak olayım. Anlat olayım. Yani bunu temiz edeceğim. bir özellik bulmuş. Onlar tür tür öyle, o tür kullanımı, o tür kesimi, o tür isimden bulunuyor. kurucusu Allah nesundan başlıyor. değil. onların kurucusu değil? E sen diyorsun, bak. Her sene 80 sene önce, 80 sene önce kuruluş, evet. kuruluyor, kurucusu, i̇şte diyor prensipler, kurallar bunlar. Evet. Söylerin başına çıkmıyorsanız. Bu ne demek? Hı. Bu arada işte, tabii ki, yani Mizefes'e işte. Ben onu bize hidayet yapıyoruz, dışarı konuştum, işte, boru konuştum falan. Neyse, doğu, makademiyle do böyle geldik. Hep orada tüytler var, böyle tamamen falan. Adamların hepsi merami. Merami, karikat mı? Karikat İki üç tane şey var, bir şehirden. Nomade gelmiyorlar. İşte bu hafta bir mevcutun, alçak Allah bu kadar diyorlar. İşte ya, kaderler, nomadeler, yeme. <gülüyor> Küçük ağır, utanmıyor, var. Ya, şey buraya, böyle. Bizim arkadaşları için anlatıyoruz. Üst, üç saat, üç saat müzeyyedir oluyor. Adamlar şey. Yani ben bir de biraz satanlıkla gidip inmek var adamlar, tamam. Adamlar etkisi var mı? bir şey Şimdi adamların, Allah'tan bir tane dokunmatı, için, oraya zarar edip araçların önlemlediğini için çeliyor. Bir aramızda, uçlu ne var bunlar yani? Eğilmiş güzel uçlu mat olmasın ama adamların bir şey var. Ağırmaktan, yani. kuran durmak yanlışınız varsa söyleyin. Yanlışınız varsa söyleyin de, o kadar Türkçe'den demişiz. artık yani. Kavimiz Kışmabaş'a da bir adam veriyorlar. Bizlere bir de koruyoruz. Adamlar, böylece bu sonra? adamlar biz iki yapıyorlar. Dinler, ilahiler, bırak. Ondan sonra dedim ki, ben de top olun. Orayı sana Dedim ki, ya bunları olmaz Yani bu adamlar dedim, açık küçük bir sessizler dedim. Ve buraya kim geldi? Bir de aldım vergi dekilsin da ise gelmezdi. Var mı yani. şey Bunu nasıl, bu bizim için bilmemez ya. Böyle bunu değil mi? Konuşamıyoruz. Açıktan biz bunları söyleyelim. Olmaz bireram mı derler, duyardı da var evet. mı? Bırağı var, şey mi? Bıraşladım, biz de konuşmadık Şu dertlerimiz yoktan girdik işte, kılbecilikten falan Hatta oya esnada bir tanesi geldi. İşte Allah'ına değerler bunu falan söylüyoruz. Şehirde miydi? Bana göre şey, şey olmaktı. İşte, Allah sana şöyle böyle falan. Şeyi derken bana, ya böyle sorda sorda. Adamın kaybeder. Bir kişiler, daha ağırdan sorda, böyle sorda sorda. Ama herhangi çok güzel oluyor. Onlar insan kendinden koptu. Peki, bir, bir, bir Peki e, ee, ne davet ediyorsunuz? Sevekliktene koltanmak mı? Yok, biz anda hangisini davet yapıyoruz? Davet da, onların süperini yaşanmış olsun. Bizi yani istemeyenler böyle bir yani gelmezsiniz. Suçlu yapamazsınız, şunu konuşamazsınız. Giremezsiniz diyorlar ne yani. Eğer bu kadar durmuyorsunuz demeyin diyorlar. Ben evet. bu arasını yükselemiştim. Ondan sonra Türkiye'de aslında Hizna'ya gittim, Sakarya'ya gittim, gittim. böyle bir Evet. evet. evet. <gülüyor> Şimdi de bir şey yok. Yok. Dikkat çekmek istediğimiz nokta arkadaşlar. 80 sene önce kurduğu bir bu cenar kirliliği de var, var, var. Böyle bir kaydı kral hı, o, bu hak şey. Başka bir cenar çıkıyor, sene önce kurdu. Başka 100, 50 sene önce kurdu. Yani bunları aklınızda, diyor mu artık bunlar? Eskiden bize anlamıyoruz, diyorlar ki. Bakın diyorlar, diyorlar, eski ve bir alakalı yok diyor. Bu doğmuş bir kenara. Evet, çünkü eskiyle olan yani. alaka, bu tür keskineleri, bu tür göre olarak yani Böyle değil. Şimdi mesela, aynı şey bir zemesi, evet. yani vahayı görür. Hayırdır. İki zemesi, iki sene oldu sizin burada aldığınızda. Bak, <gülüyor> bu vahayı evet. <gülüyor> EksGetri... Yani nasıl? Bir adam düşerken, bir Bir adamım, bir adamım oturuyor. Sen sahipsin. Bir adamım, oturuyor. Bir adamım oturuyor. Bir adamım oturuyor. Bir adamım oturuyor. Bir adamım oturuyor. Bir adamım Bir adamım oturuyor. Bir adamım oturuyor. Bir adamım oturuyor. Bir adamım oturuyor. Bir adamım ve alimler gözüyle bakıyoruz, hataları ve Bir biterinde de o şekilde, diğerleri de o Evet, en üstünün de kalsiyonası gibi olduğu süreci, hataları ve saatleriyle alimlere kimin hatası sanatından sonra şuan takip evet. ediyorsunuz. O bakımda, şimdi ve eski ve geçmiş ve olan o duyduğu evet. hayatı Zaten öyle tesadüfü veren bir zindir. Söyle Siz yok, kırılmış. Bu Hı. aslında olduğu biz. için. bizim için aslında vekalidir. La tezalli tarifetinin ümmeti zahirine alelhak. Ümmetinde, ümmetinde, ümmetinin içerisinde hakkı dilimine muzaffar olarak bir tarifedir. Bu, bu devam edebilecekler La tezalli, la cezalli, Devarlık, devamlılık, ifade, gayezal tarif ettik. Yani Allah evet. Allah'ın emri, Allah'ın emrini yakasıp, o müminlerin ruhunu saklıca yönelik olan, Allah'ın gönderdiği bir önecek. Muhariflerin zararı onlara dokunmayacak. Yani e, Allah'ın indirdiğine kadar bu böyle Yani o günden kıyametin kopmasından önceki o zamana kadar devam edebilen bir tarifeden bu Buhari hadisinde. Engamın üstünde bir bu Aşınlatıp Ahmetul Muhammed, Adil zahir e, Buhari büyük bir tarik Bu tarikatın. Bu tarikatın kuruluşu Allah'ın e su. tarikatlarda da Allah'ın <gülüyor> Allah Allah suyunu ama iddia'dan ileri gitmiyor ki. Yok, maalara şöyle olmuş. Bunu istat var mi? Maalara tarikatın Allah Rasulü'nün ebudetine geçtiğini senediyle, dayanayla ispat edenler iddia'dan ileri geçiyor. Bu yer var, yerin bir şey var. Ondan sonra mağaranın arkasında şey varmış. Mağaranın arkasında, bilmiyorum açıkmış, bir deniz varmış, oraya bağlı bir geri vermiş. Hareketin hazır bir geri vermiş, seversen bir hangi Bir çok zevkli rivayet var. Bir bir dünur var, bir var, bir var, bir dünur o da e, pureksis Allah Resulü. Böyle devan <gülüyor> kurudu fıyamata kadar gidelim. Bugünpunkase de duyurmak gibi bir Şöyle bunlar şu tarif bu mu? Hadise değilse… böyle. Nedir hadislerine? Hadislerine hadisle iştiralar eder, Kur'an'da Kur ne yaptı? Hadisle iştiralar. Dine takım felsefeler, mantıklar, kakalar hümetleri, gün dışı e, ilavelerde bulunmazlar. Allah'a sözünden <gülüyor> ne geldiğince onunla iştiralar eder. Eksisi, çıkmaz hadisler. Yani böyle olsun. Onunla böyle hadisten Ee, aslında bir itiraptır. Elvan-ı Yanaşkı'nın mühaddesinde ne gibi? Sonunda da Osmanlı muhaddesleri. Osmanlı'nın bin onun Hadi ee, e, söyleyin yani, <gülüyor> onu ya. Ne? Satıcılar, üreticiler. Ben ne buldum asıl ne Yani neden yeri falan yok? Derin, ambay, saldı. Kırk kırk mı sildi? Hadi neredeyse. Evet. Bu şekilde, evet, bu şekilde değilim. Dolayısıyla hiçbir yorum da katmazlar. Allah'ın sözünü üstüydü, her şeyde bu katla. Sonrasında... Aklı nakil çatıştığı zaman nakil e, bu metod üzerinde olan hepsi, bu tarifetin manası olduğu için görüntüsü. Demete kadar devam edilir. Kesinmez. Kesinmez de. Şey, o emrin gelmesine. Kesinmeyen bir Yani 100-100 sene önce gelen bir cemaatin bir sıkıntı olacağı bir sıkıntı. 200 sene önce, sene önce, sene önce. Eğer Suudi Arabistan'da birisi gelirse, derse bizim yaşadığın Ama böyle bir tehdit bizim hakkımızda, geçen olabilmesi için o tutaklardan başlamıştıklar okumaya çalışırız. Bir sorun var. Nasıl bir söz, bir eskili, bir hmm. şey olacak diye anlatmayalım. Yok, sıkıntı yok. Bana güzel bir <gülüyor> Artık <autyámologically> <ikkatola> <Altın writzy plotted> so yani, da ne varsa olayım. Sadece öyle birazcık bir şey değil. Yani, öyle bir şey. Yani ki sağa, sola, birazcık bir şey. Yani bir problem olduğu zaman, Yani